Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhabalar ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Ee, bu akşamki konuğum Düzenboz adlı yeni öykü kitabıyla e, başar başarır, Başar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, Düzenboz e, garip bir kitap gibi geliyor bana. Teveccühünüz. <gülüyor> hem şeyi gereği, e, üslubu, dili gereği e, hem de yapısı gereği aslında. Çünkü öykü kitabının öyle bir e, yapısı var ki e, ben sen o biz siz onlar şeklinde e, anlatım dili olan altı tane öyküden oluşuyor. E, dolayısıyla da bir e, içerideki ve başlıktaki o e, düzen boz, düzeni bozma e, çağrısı. Ben sana o bir siz onlar hepimiz birlikte olmaz isek e, olmaz der gibi geldi bana. Bilmiyorum ne dersiniz? O da var diyerek başlayayım. Evet bu e, sırayla hepimizin bütün... E, Şahısların, e, tekillerin ve çoğulların bir arada ve tek tek sırayla yaptıkları bir şeyden söylüyoruz. Bir yandan şu da var yalnız. Hı. Onu da söylemem lazım. E, bir öykü kitabının içindeki öykülerin ardı ardına okunması anında ortaya çıkan e, bir zorluk telafi edilmeye, giderilmeye çalışılıyor. Hı. Ee, öyküler tek tek yazılıyor çoğunlukla ama bir araya getirilip kitaplaştırılıyorlar. Ve bu aşamada e, o tekil yaratım süreçlerinden ayrı bir, yeni bir şeyin yaratıldığı göz ardı edilebiliyor, ihmal edilebiliyor bazen. E, o zaman da tek tek çok sıkı öyküler bir araya geldiklerinde zor okunur bir kitap olabiliyorlar. Hmm. Ee, bunun arkasında yatan şey... Ee, ...yazarın öykü yazarı olması... ...öykü kitabı yazarı olmaması... ...ben de değilim öykü yazarı... Yazmam, öz, ...öykü kitabı yazmam ben... ...öykü yazarım... ...ama ilk kez bu kitapta oturup bir şey düşündüm... ...ve uyguladım... Ee, ...bu kitabı okuyacak insanların... ...okuma pratiklerine katkıda bulunsun diye... ...ben... ...ve sen ve o... ...arka arkaya gelecek şekilde... ...kurgulandı ve yazıldılar... Ee, ...bu... Normalde yapmadığım bir şey. Yani ben şimdi bu öyküyü yazacağım... ...bir şey anlatacağım. Ben mi, sen mi? Ben öyküsüyle anlatacağım mı? Sen, işte sen öyküsüyle anlatacağım mı? O, o kısmını e, çok düşünmez aslında bir yazar. En azından benim bildiğim düşünmez. Ama bu kitap bağlamında... ...ben sırayla yazdım bu öyküleri. Hı. Ve bir şuurlu bir şekilde... ...ben, sen, o, biz, siz, onlar diye yazdım. Okunurken... E, Net bir şekilde birbirlerinden ayrılabilsinler. Bir seferde bu kitap okundu durumda da o altı öyküyü tek tek söyleyebilsin e, okuyan kişi diye. Belki kendimce biraz efamlanarak ama e, öykü kitaplarının dolaşım gücünün düşmesinden kaynaklanan bir efamdır bu. Yani niye okunmuyor? Neden bu kadar e, dolaşım gücü düştü, e, dolaşım değeri kalmadı? E, bu kadar gerilere düştü öykü kitabı diye üzülürken, endişelenirken... Düşündüğüm bir şeydi. Bir, bir çeşit tamirat yani. İşte Mütevazi bir tamirat denemesi. Ee, benim bu çabama kitabın tasarımını yapan e, Sayın Bülent Erkmen de öyküler arasına iki tam sayfa boşluk bırakarak katkıda evet. bulundu. Ee, bir dakika hop, yap, bu burası bitti. Hadi bu çorbayı içtin. Biraz ağzının içini temizle. Yeni bir lezzete hazırlan. ...diyor ödebiyat sofrasına oturmuş okura... ...diye anlıyorum... ...ya da ben böyle diyorum Ki son derece haklısınız... ...hakikaten e, şeyin Bülent Erkmen'in... E, ...tasarımı... ...yani zaten kitabı elime aldığım anda... E, ...ve her kim kitabı eline alacak olsa... ...eminim şöyle bir... E, ...göz gezdirse... ...bu anlaşılan Bülent Erkmen... E, ...tasarımı e, diyecektir... ...ve zaten künyeye baktığımızda... ...Bülent Erkmen'in ismini görüyoruz... ...ve e, o içerideki öykülerin o şeyini, ruhunu, esprisini hem kapağına hem içeriye her zamanki ustalığıyla yansıtmış Bülent Erkmen. Peki şimdi bu öykü kitabını bir planlı bir şekilde yazdığınızı söylüyorsunuz. Öncekilerden ayrı olarak bu kez öykü değil öykü kitabı yazdığınızı söylüyorsunuz. İki deneyim arasında daha önceki öykü öykü yazıp onları toplamak ile... Bir öykü kitabı yazmak arasında yazarın deneyimi açısından nasıl bir fark oldu sizin için? Bir kere daha heyecan verici. Çünkü hmm. tek tek parçalarla birlikte bütünü de merak eder durumdasınız ve hepsi bitmeden bitmiyor. Evet. Yani tek tek öykü yazdığınız zaman bir şey yazıyorsunuz ve bitiyor. Onu yayınlamayabilirsiniz de ya da sadece bir dergide yayınlayabilirsiniz, sadece internete koyabilirsiniz... ...asla bir kitabın içine almayabilirsiniz o öyküyü. Ama bunda bir araya geldiğinde bitecek bir şey bitirmeye çalıştığınız için... ...altıncı öyküyü yazana kadar hiçbir şey yapmamış gibi heyecanlanıyorsunuz. Ve ben gerçekten beşi bitirip altıya başlayacağım dönemde bayağı bir kızardım. yani bir, <gülüyor> Ulan çok mu büyük bir şeye girdim acaba? Yapamayacağım bir şey mi deniyorum? Böyle olmaz mı bu işler diye de düşündüm ama yani gayret edince biraz insan... Hani e, bir sekiz senedir bir şey yayınlamamış bir adamı var. Evet, uzun bir aradan sonra evet. geldi düzen boz. Evet. E, hani bir şey de var. E, bir çıkmaz sokak içinde debeleniyor muyuz endişesi de var. Sonuç olarak yetişkin hayatımı kendimi yazar olarak düşleyerek geçirmiş bir adamım ben. Oysa da sekiz sene yazmayınca öyle değil mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> da diyor insan kendine ama ben çok e, e, nasıl söyleyeyim çok... ...endişelenen bir tip... ...değilimdir. Hı. Genellikle sakin... E, ...durgun bir adamımdır ve... E, ...sükunetle beklemeyi... ...başarabilirim. Bu sefer de... ...öyle oldu zaten. E, Beş ile altı arasında bir ufak bir açıklık oldu. Hatta e, yayıncıyla... ...konuşuyordum. E, tamam beşten bitti, altıncıyı yazacağım... ...dedim ve bir süre konuşmadık. Bir <gülüyor> e, ses çıkmadı falan. Belki o tarafta da bir şey olmuştur. Soru işareti e, istifam olmuştur. Ama nihayetinde... bu. Gayret edince yapılacak bir şey. Çok da mühim bir iş değil yani. Hani ben yaptım süper bir şey değil. Öyle, öyle çok e, önemli bir e, başarı atfedilecek bir şey. Sadece düşünce olarak kitabı bir arada öykülerle birlikte düşünmek. Onu belki okumaya daha meyyal, daha mail kılabilen bir şeydir diye umarak yaptım bunu ben. Peki e, az önceki e, sözlerinizden yola çıkarak e, öykü kitaplarının... Çok satmıyor olması e, ortalıkta çok öyküler geziyor öykü dergileri var vesaire ama öykü kitapları bir türlü e, bu dergilerin satış rakamlarına yaklaşamıyor her nedense e, ve başar başarır e, isminin de bundan önceki öykü kitaplarına baktığımızda aşağı yukarı e, bu tabloya yakın bir e, en azından satış anlamında e, yakın bir şey görüyoruz karşılığını görüyoruz. Önceki e, kitaplarınızdan beş kitabınızda da e, benzer bir şekilde e, satış açısından bir şey var. E, eksiklik var. E, ve bugün e, bildiğim kadarıyla e, düzenboz haricinde piyasada bulabileceğimiz hiçbir başarı başarı kitabı yok. Yok. Neden yenilerini e, yeni baskılarını e, yapmaz yayın evleri belki onlara sormak lazım. Evet. Ama, ama yani işte öykü ticari olarak dolaşım değeri yüksek olan bir tür değil günümüzde. Ee, yazmak isteyen, yazmaya çabalayan çok insan var. Ee, yayıncılar da e, sanırım başka bir şey bulamayınca yayınlayacak dönüp öykü kitaplarını yayınlıyorlar. Ama daha çok bir program boşluk doldurma e, havasında görüyorum onları. Ee, Tabii ki ticari başarı sanatsal başarıyla bir alakası olan bir şey değildir. Yani Asla. çok satmak Asla. sadece ticari bir başarıdır. E, e, bu işte yayıncıyı mutlu eder, yazarı mutlu eder belki, e, kitap evlerini falan mutlu eder. Ama bu bir, bir sadece bir şey, e, hayatımızda bir motivasyon kaynağı olabilir. Evet. E, genel olarak öykü türünde son bir e, 2000'lerin başından beri bir hareketlenme var. ...gibi gözüküyor. İşte gerçekten... E, ...Öykücü adı duyuyoruz her gün. E, ne güzel. E, i̇nsanlar buna özeniyorlar. Çalışılıyor. Bir şeyler de basılıyor, ortaya çıkıyor. Fakat dolaşımda değiller. Yani, bir kere... E, ...Öykü kitapları genellikle ince olur, asker bırakır. O yüzden kitap evleri... E, ...Öykü almak istemezler raflarına. Orada çok tutmazlar bunları. Para bırakmadığı için. Evet, Haklıdır evet. kendince. E, daha, daha çok internet üzerinden alışveriş yapılan bir şeydir bu. E, ben... 20 yıl 21 yıl önce yayınladım ilk kitabımı. Ee, dediğiniz gibi daha önce yayınlanmış beş tane kitabım var ve hiçbiri e, dolaşımda değil. Şahsen bunun biraz romantik bir tarafı var. Ben onu çok seviyorum. Hani işte var ama yok. Nerede evet. acaba? İşte aradım bulamadım falan gibi bir dünyası var bu işin. Öbür taraftan da eğer siz forse etmezseniz. Ee, ve Ya da işte çok büyük e, bir e, yeni bir başarı eklemezseniz kariyerinize... ...eski kitaplarınıza dönüp kimse bakmaz aslında. Onlar şanslarını denemişler. Fırsatı bir şekilde yakalayamış ya da yakalayamamıştır. Ve onun devri dön, bitmiştir artık. Kimse dönüp bakmaz. Ancak başınıza bir şey gelirse... <gülüyor> ...ya da bu dünyadan çekilip giderseniz belki birileri hatırlar. Bu hep böyle olmuştur. Evet, maalesef. Ee, ben bundan gocunmuyorum. Çok da şey değilim. Ama e, öykü kitabına genel olarak... ...kitaba bir değer atfediyorum zihnimde. O yüzden de e, her yerde... ...her şekilde... E, ...işte e, dolaşımda olmasında... ...şart koşmuyorum. Yani illaki her... ...işte sahafla gittiğinde bir tane... ...başar başarı kitabı bulunması gerekmez. Hatta tam tersi daha iyidir ki... ...o nesnenin bir kıymeti olsun, bir değeri olsun. E, bu kitapta da bunun üzerinde... ...çok düşündük, çok çalıştık. E, yayıncı Cem Akash birlikte... ...gerçekten biricik bir nesne üretip... Sınırlı sayıda üretip sınırlı bir sürede olacağını varsayıyoruz. Ki bir yıl bitmeden e, bu baskı bitecektir. E, bin tane basıldı. Her biri numaralandı. E, demin belirttiğimiz gibi e, Bülent Erkmen tarafından tasarlandı. Ve bu baskı bittiği zaman bitmiş olacak. Bunun yeni bir baskısı olmayacak. Düzenboz'un ikinci baskısı yapılmayacak. Tek bu, başına. Bu haliyle yapılmayacak. Evet. Ama e, belki... Daha önceki e, diğer e, başarı başarı kitaplarından bir seçkiyle beraber... ...başka bir formatta, başka bir e, ticari formda diyeyim... E, bir toplu öyküler... Toplu öykülerin içine girebilir Girelim. ama... ...tek başına düzen boz, bin tane basıldı ve bir daha da basılmayacak. Bin kopya halinde, e, Bülent Erkmen tasarımlı e, haliyle... ...bin kopya halinde e, olacak sonsuza kadar Evet, bunun kıymetini bilenlere Evet, Evet, öyle bir e, tarafı var için. Evet... Peki ama sizin e, öykücü şapkanız üzerinden tabii ki burada konuşuyoruz. E, ama e, düzen bozum son öyküsünün e, sonlarında e, son e, dördüncü beşinci e, cümlesinde artık izlenecek bir şey kalmadığına göre ekranlarımızın başından kalka, ekranlarınızın başından kalkabilirsiniz e, gibi bir cümle var. Şimdi bile sizin profesyonel şapkanız var. E, bir e, ...TV ile ilişkili bir e, özel firmada üst düzey yöneticisiniz. E, şimdi bu cümleyi e, bu iki şapka arasında profesyonel başar başarır ile öykücü başar başarır arasındaki bir tür e, çekişmenin e, ya da birinin diğerine laf sokması olarak mı okumak lazım? E, bu iki şey arasında şapka arasında bir e, tansiyon var mı? Oluyor mu? Zor olmalı çünkü diye tahmin ediyorum. Valla eğer e, yazarak hayatınızı kazanamıyorsanız e, bir, şeyler, bir şeyler yapmanız lazım. Hayatta bir, evet. siz e, çorbayı kaynatacak bir e, gelir lazım hayatta kalabilmek için. Sizin ve sorumluluğunu taşıdığınız insandır. Ben de bir işte çalışıyorum. E, gayet severek e, herhangi bir şekilde e, şey yaparak... Çekişerek, itişerek falan değil. Hmm. İşimi severek yapıyorum, beğenerek yapıyorum. E, mümkün olduğunca da iyi yapmaya çalışıyorum. E, ama e, o dünyanın e, edebiyatla çok fazla bir alakası yok. Evet. E, hele e, bunu 15 yıldır, 20 yıldır yapan bir adam olarak ikisini birbirinden insiyaki bir şekilde ayırabildiğimi düşünüyorum. Fakat düzenbozun özü itibariyle bu işin oraya gelmesi kaçınılmazdı çünkü... Ee, bu altı öykünün her birinde e, bir şeyler bozuluyor. Evet. Sırayla e, işte ekmekler mayalanmıyor. Sonra e, bilgisayarlar, bilgisayarlar çalışmıyor, çalışmıyor. Sonra kilitler açılmıyor. Sonra motorlu taşıtların motorları çalışmıyor. E, ve e, kameralar çekmiyor. Ki o e, kameraların çekmediği hikayede e, Hrant Dink cinayeti anlatılıyor. Evet. evet. E, ve ee, son olarak da en sonunda elektrik tümden gidiyor. Şimdi elektriğin tümden gittiği bir dünyayı düşün. Biz neredeyiz, nasıl yaşarız, ayakta nasıl kalırız, kimler ne yapabilir? Ee... Ki çok değil birkaç yüzyıl önce öyle yaşıyorduk. <gülüyor> evet, evet. Ya, şöyle söyleyeyim 20 yıl önce ben kitabımı çıkardığım zaman internet denen bir şey yoktu. Mesela? Kredi kartı yoktu, kargo yoktu. Ee... Bugün sadece onları bırakın elektriği sadece onları kessek evet. neler olur? <gülüyor> evet e, ve e, dediğim gibi bu, bu kadar düzenin bozulduğu bir işte e, bir şeyde ortamda e, bir yerde de kameralar çekmeyecek. E, ekranlarda da seyredecek bir şey kalmayacaktır doğal olarak. E, herhalde gönül rahatlığıyla kalkabiliriz ekranlarımızın başından. Kalkmak gerekir diye e, alabilir miyiz bu şeyi? Şöyle söyleyeyim, kalksak yani, fena mı olur? Heh, ya da, ya da hani <gülüyor> hani herkesin meşrebine göre tabii <gülüyor> e, şey yapacağı ya da dozajını e, ona göre ayarlayacağı bir şekilde e, hakikaten aslında hiç fena olmaz. E, belki de zamanı yaklaşıyor bunu yapmanın. Ya, benim dokuz yaşında bir kızım var. E, onu mümkün olduğunca ekranlardan uzak tutmak ve bir kitabın başında tutabilmek için... E, gayret ediyorum öyle söyleyeyim. E, çünkü e, 60 yaşında bir adam bir Mansur elini aldığı zaman onu ikinci dakikası nasıl kullanacağını öğrenir. Ama 16 yaşında bir çocuk hayatı boyunca hiçbir kitabı düzgün okumadıysa evet. ömür boyunca bir daha kitap okuyamaz. Evet, yani çok e, güzel özetlediniz. Hakikaten şey bu. E, farkı e, yaratan şey bu ve belki de artık e, bu e, kafayla bu taraftan e, bakmak gerekiyor çünkü bu hız çağı içerisinde e, ona da yetişeceğiz aman çocuğum e, şundan eksik kalmasın bundan eksik kalmasın derken asıl e, olması gerekeni e, edilmesi gereken donanımı e, kaçırıyor büyükler gibi geliyor bana ama bir yandan da e, öykülerinizde bu e, şey bozulurken düzen adım adım adım adım e, parça parça e, bozulurken e, müthiş bir incecik e, humor ee, ve hatta bazen ironi ee, hatta bir e, öykünün bir yerinde e, makara humor ironi falan e, diye şey yapıyorsunuz söylüyorsunuz e, bunların hepsi de öykün, öykülerin içerisine silmiş e, bir durumda e, daha geçtiğimiz hafta e, şeydi e, Ezelakay e, konuğumuzdu ve orada Ezelakay şeyi söylemişti e, dalga geçmek e, psikologların söylediğine göre dalga geçmek e, ...cinayet e, işlemenin şeyidir, e, deplasmanıdır gibi bir şey söylemişti. E, sizin de mesela e, şeylerde bu iş dünyası içerisinde özellikle e, yani bir dönem ben de e, yakinen içlerinde bulunduğum için... ...böyle bir e, yapıyor olmak, geliyor olmak, gidiyor olmak gibi bir o olmak fiilinin e, her şeye e, yürüyor olmak şeklinde... E, uygulanması, söylenmesi vardır. Onunla da mesela dalga geçildiğini görünce çok hoşuma gitti. Yani tam da şey içinde bulunduğunuz yapıya da bir tür eleştiri de yöneltmiş oluyorsunuz gibi geliyor. Kendime de. Tabii. Ve kendinize de. Bir kere genel olarak edebiyatta özellikle de hikayede bir daralma, sıkılma, bunalma atmosferinin Hakimiyetinden şikayetçiyim ben. Hı. Okurken bir okur olarak şikayetçiyim. Hı. Hı. Yani, evet insan acı çeker ve insan acı çektiğiyle insanlaşır. Ama e, insanın çektiği acıyı anlatarken okurun da acı çekmesi şart değildir. <gülüyor> <gülüyor> Onun acısını benden de çıkarma. <gülüyor> evet lütfen. Lütfen bu yani güzel evet. Bunun da bir nezaketi bir nezaheti vardır. Ona göre anlatılması gerekir ve ben... Ee, ...işte ne isim verirseniz... ...humor, dalga, ironi... ...ne derseniz deyin... ...bunu mümkün olduğunca neşeli yapmaya çalışıyorum... Hı. ...yani böyle bir deli sarayla havasında... E, ...kendimle de böyle dalga geçiyorum... ...hayatla da böyle dalga geçiyorum... ...belki hayata karşı kendimi böyle savunuyorum... ...yazarken de... ...bunu böyle yapmaya çalışıyorum... ...tabii ki çok ciddi... ...kritik, sıkıntılı... E, ...son tahlilde dalga geçilemeyecek acılarımız vardır... Evet, yani. Elbette ki vardır ama hayatın bütün dertlerini bu parantezin içine koyamayız. O giderek bir arabes bir ruh haline doğru götürüyor zaten maalesef. O, evet, o yüzden ee, işte ee, sadece Alış'ın bir filminde söylediği gibi ahmaklar rütbe verilse beni padişah yapmaları gerekirdi. <gülüyor> <gülüyor> e, bu dalgacılığa bir rütbe verilse e, ben de bir vezir olurdum diye düşünüyorum böyle Abi. bir şeyin içinde yaşamayı tercih ediyorum ya da kendimi öyle hissetmek istiyorum kalem elim aldığım zaman da yazmaya başladığım zaman da e, her şeyi çok ciddi alan kendini yazdıklarını anlattıklarını çok ciddi bir alan bir adam olmaktan korkarım mümkün olduğunca gülümseterek e, istifamla anlatmak isterim belki de bu e, farklı bir güç katıyor e, anlatımınıza ve anlattıklarınızın e, şeyine ee, ne derler o, o acı tarafını belki anlatıyorsunuz ama e, o acı sahneye yaklaşırken örneğin az önce e, andık Hrantink'in hmm. e, ölüm günündeki bir televizyon e, çekimi e, üzerine kurulu olan o son e, şeyde öyküde e, öyle bir incecik humorla o sahneye geliniyor ve e, o cinayet sahnesi 3-4 cümleyle e, o kadar sert bir şekilde e, ve kuru bir şekilde veriyorsunuz ki e, o incecik akan e, gelen suyun yolu o e, kısacık sertlikte daha şiddetli bir şekilde vuruyor aslında o kuru gibi geliyor bana. E sanırım iyi bir şey söylediniz. Teşekkür edeceğim. <gülüyor> ben de iyi bir şey söylemeye çalıştım. <gülüyor> e, o günü hiç unutmuyorum. Ben televizyon karşısında seyrettim o günü. Daha doğrusu olayların gelişimini seyrettim. Eee ...19 Ocak 2007... ...Cuma günüydü. Ee, ve e, ben ofisimdeydim... ...karşımda 5-6 tane ekran... ...aynı anda benzer haberi başka açılardan veriyordu. Ve yanımda yabancı... ...Fransız bir... E, e, ...misafirim vardı ve... ...adam durmadan bana bir şey soruyordu ve ben ona bir şey söyleyemiyordum. Nasıl açıklayacağımı bulamıyordum çünkü. Ne evet. diyeceğimi bilemiyordum. Ee, i̇çimden... ...bu nasıl bir ülke... ...bu nasıl bir hayat... ...biz nerede yaşıyoruz... Gibi bir takım sorular geçiyor Bir taraftan da kendimi suçluyorum Bunları düşündüğüm için orada bir can yatıyor yerde insan ilk önce bunu düşünmeli Falan böyle bir çok ağır bir şey e, Travma Anıydı benim için evet. Ve e, hiç de unutabileceğimi sanmıyorum Belki biraz yükü üstümden Atmış sayarım e, Vazifemi yerine getirebildiysem bu konuda Evet yani o, o gün ve o sahneyi Unutmamak da gerekiyor. Ee, ama böyle işte e, edebiyatın, sanatın e, gücüyle de e, aynı zamanda unutturmamak da gerekiyor. E, siz e, en azından e, bir öyküyle e, bu vazifenizin e, küçük bir kısmını da olsa e, yerine, yerine getirmiş oluyorsunuz. Bizler de ancak e, okurlar olarak o öyküyü e, okuyarak e, o vazifeye katkıda bulunabiliyoruz. Evet. Bitti süremiz bitti maalesef yani e, daha konuşmak istediğim ve e, aklımda olan e, birkaç şey daha vardı e, ama süre bitti Katıldız, katıldığınız için çok çok teşekkür ederim e, benim için gayet keyifli bir e, sohbetti en azından düzen bozun baskısı tükenmeden e, bu haliyle e, özel baskısının e, baskısı tükenmeden e, henüz edinmemiş olanlara da küçük bir hatırlatmada bulunmuş olduk. Sayenizde ee, Umarım bundan sonraki e, kitaplarda Yeniden bir arada oluruz e, Teşekkür ederim Herkese söylüyorum Şen ve Esen kalın Eyvallah Efendim bu akşam Başar Başarır ile Düzenboz e, adlı Son Öykü kitabı üzerine Küçük bir sohbet gerçekleştirdik Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere İyi akşamlar Matbuat Dünyası